Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 28 Eylül 2015 Pazartesi. Son iki programdır. Bilim kültürü ilişkilerine ve onun da içinde nörobilim, ve kültür ilişkilerine, onun da daha özelinde beyin kültür ilişkilerine zaman ayırdık ve incelemeye çalışıyoruz. Bu seriden kopmadan bu programda da geçen e, programımın son ifadelerinden başlayarak e, bu ifadelerle güncel bilginin karşılaştırılması yoluyla Tarihsel bilgi birikimi konusunda da bir, bir iki şey söyleyebileceğimi düşünüyorum. Geçen programın sonuna doğru, beyin düşüncesinin köklerinin bilim tarihinde aranmasının yanlış olduğunu, bunun aranması gereken yerin felsefe tarihi olduğunu söylemiştim. Beyin bilgisi derken, Tabii ki beynin insan için ifade ettiği anlam belki binlerce yıldır insanların dikkatini çekmiştir, gözlemleri yap, yap, yap, yapılmıştır ve o doğrultuda beyin bilgisinden söz ediyorum. Bunların en dikkat çekicilerinden bir tanesi önce 5. yüzyılda Hipokrat tarafından ifade edilen, e, beyin hipoteziydi. Denenmiş sınanmış bir şey değildi. Hipokrat'ın gözlemlerinden kaynaklanan bir şeydi. Onun için de beyin hipoteziydi. Ama beyin hipotezi e, beyin bilgisinin ilk hipotezi sayılan çok önemli bir hipotezdir. Hipokrat'ın sözlerini tekrar ederek e, başlayacağım ve Ondan sonra günümüz beyin bilgisi açısından ne ifade ettiklerini edebildiğini açıklamaya çalışacağım. <gülüyor> Hipokrat der ki, insanlar bilmeledirler ki tutkular, zevkler, gülme, spor yapma, üzüntüler, pişmanlıklar ve bağımlılıklar hepsi ama hepsi beyinden başka bir yerden kaynaklanmazlar. Ancak bu yolla biz beceri ve bilgiyi kazanabilir, görür ve duyar, neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabilir, neyin iyi, neyin kötü, neyin tatlı, neyin acı olduğunu bilebiliriz. Ve aynı organ yüzünden deli, korku dolu ve kendine güvensiz hale gelebiliriz. Biz bunları ancak beyin sağlıklı olmadığında, anormal çalıştığında sahip olabiliriz. Bütün bunlar beynin istenmeyen aşırı faaliyetleriyle söz konusu olabilir. Bakın, Hipokrat'ın beyin hipotezini günümüz yaklaşımlarla uyarlamaya çalışayım ve cümle cümle açmaya çalışayım. Bakın, insanlar bilmelidirler ki tutkular, zevkler, gülme, üzüntüler, pişmanlıklar, ...ve bağımlılıklar... ...hepsi beyinden kaynaklanır... ...diyor Hipokrat. <gülüyor> Günümüz... ...mesleki ayrımları... ...ve bilgi... Uzmanla, e, ...uzmanlaşması içinde... ...tutkuların, zevklerin... ...gülmenin... ...üzüntülerin, pişmanlıkların... ...ve bağımlılığın... ...ele alındığı... ...hastalıklı bir şekilde... ...ele alındığı... ...bilim dalı psikiyatridir. nöroloji değildir. Hipokrat bunların hepsinin... ...beyinden kaynaklandığını söylüyor. Psikiyatri de... ...beyinle ilgili bir bilim dalıdır. Ancak... ...bu bahsettiğim... E, ...özelliklerin... ...insan davranışlarının... ...beyinden kaynaklandığı konusunda yeteri kadar ne bilgiye sahiptir ne de bu bilgilerden mevcut bilgilerden faydalanıyorlar. Ne demek istiyorum? Bu saydığım davranış bi e biçimleri insanın sosyal çevresiyle, eğitimiyle, kültürüyle, kişilik yapısıyla ve bilinçaltıyla daha çok açıklanıyor da beyninin çevre ilişkileriyle ilgili etkileşimden kaynaklanıyor olarak açıklanmıyor. Tabi bazı gelişmeler var. Örneğin bağımlılık. Bugün için e, Hipokrat beyinden kaynaklandığını söylemişti. Onu da doğrula, doğrular bir şekilde bağımlı beyinde çok ciddi bir beyinsel e, rahatsızlık olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve beyindeki haz ve ödül mekanizmasına hitap eden kimi maddelerin bağımlılık yarattığı dolayısıyla beynin belli yerlerinde bağımlılıkta e, önemli farklılıklar oluştuğunu söylüyor. Ancak yine de şunu söylemek gerekiyor. Günümüzün profesyonel bilgi birikimi ve uzmanlaşma, kategorik olarak meslekleşme e, eğilimleri Hipokrat'ın bu cümlesi içinde yer alan e, gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Hala bölünmüş bir şekilde ele alıyor. İkinci cümlede ancak beyin yoluyla biz beceri ve bilgiyi kazanabilir görür duyar neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabilir neyin iyi neyin kötü neyin tatlı, neyin acı olduğunu bilebiliriz. Aynı değerlendirmeyi burada da yapma mümkün. Burada beynin bir beceri organı olduğu söyleniyor, beynin bir öğrenme organı olduğu söyleniyor, algı organı olduğunu söyleniyor ve karar organı olduğunu e, görüyoruz. Aynı zamanda beş duyuyla ilgisinin net bir şekilde gündeme geldiğini görüyoruz. Aynı organ yüzünden deli, korku dolu ve kendine güvensiz hale gelebiliriz. Birinci cümleyle ilgili yaptığım yorumların aynısını burada da yapmak istiyorum. E, bugünkü psikiyatri ve nöroloji bilim dallarının ayrımı beyin bilgisinin kabaca ikiye ayrılması anlamına geldiği için yeni nesillerin bunları öğrenmesi açısından pahalıya mal oluyor. Yani delilik, korku doluluk, kendine güvensizlik bugün için genel akım ayrımı içinde hiçbir şekilde beyin rahatsızlığı olarak değerlendirilmiyor. Devamla, biz bunlara ancak beyin sağlıklı olmadığında sahip olarız, olabiliriz diyerek hipokrat nörolojiyi altyapısını çiziyor. Yani beyin sağlıklı çalıştığında bütün bu sayede özellikler dengeli olabilir, aşırı olmayabilir... Ve hastalık boyutunda ortaya çıkmayabilir. Ancak beyin sağlıklı olmadığında biz bunlara sahip olabiliriz. <gülüyor> Neye sahip olabiliriz? Davranış bozukluklarına sahip olabiliriz. Sosyal bozukluklara sahip olabiliriz. Algı bozukluklarına sahip olabiliriz. Öğrenme bozukluklarına sahip olabiliriz. Ve... Sonuç olarak da bugünün psikiyatrini tedavi etmeye uğraştığı e, hastalıklar bağlamında onların içine giren belirtilerin sahibi olabiliriz. Ve kendisi ilave ediyor. Bütün bunlar beynin aşırı bir faaliyetiyle mümkün olabilir. Hipokrat bu aşırı faaliyetten şunu kastetmişti. Ee, onun beyin anlayışı beyin dokusu üzerine değil beynin içindeki dolaşan su üzerine kuruluydu. Çünkü su, beyin içindeki su hareketli bir madde olduğu için çok öncelerden beri dikkat çekmişti. Ama beyin dokusu hem çamur su, jelatin ve hareketsiz bir madde olduğu için o dönemin e, bilgileri içinde, gözlemleri içinde beynin kendisiyle ilgili yorum, Tabii ki yap, yapılması söz konusu değildi. Hipokrat'ın beyin içindeki yaşayan madde olarak kabul ettiği beyin suyu ile ilgili geliştirdiği hipotez ikili bir hipotezdi. Şöyle diyordu. Beynin içinde dolaşan su beynin çalışmasının kaynağıdır. Bu su beynin normal veya anormal çalışmasını şekillendiren canlı bir maddedir. Ne zaman ki beyin suyu artar, beyin içindeki su oranı artar, tırnak içinde beyin sulanır. Yani günümüz jargonu içinde zaman zaman gündeme gelen hala yaşayan bir sözün tarihine giriyoruz. Beyin sulanması. Niçin kullanılıyor bu? Bazı insanlar için. Ve nazik bir ifade değil kesinlikle. Bunama için kullanılıyor. Yani bunama belirtileri gösteren bazı insanlar için kullanılan e, kaba, ondan sonra hoş olmayan bir ifade. Beyin sulanması. Ama temelinde Hipokrat'ın beyin suyunun artmasıyla kişilerin değerlendirme, yargı, bellek gibi özelliklerini zayıflayabileceği konusunda şeyi var bir öngörüsü var peki bu öngörü doğru mu bu öngörünün doğru olup olmadığını günümüzde nörolojide uğraşılan ve bunama yapan bazı hastalıkların mevcudiyetinden anlıyoruz örneğin hidrosefari diye bir rahatsızlık var yani beyin suyunun artmasına hidrosefali deniyor. Beyin içindeki suyun artması. Ama beyin içindeki suyun normal seviyelerde dolaşmasına hidrosefali denmiyor. Onun artmasına hidrosefali deniyor. Ve bu hidrosefali durumlarında kişilerin zihinsel yetenekleri zayıflıyor ve bunama belirtileri ortaya çıkıyor. Buna da normal basınçlı hidrosefali hastalığı diyoruz. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Onun belirtileri var. Üç tane ana belirtisi var. Bir tanesi zihinsel zayıflama. İkincisi denge bozukluğu. Üçüncüsü de e, hidrale yetişememe ve tutamama gibi belirtiler. Bir insanda kapımızdan giren, odamızdan giren bir insanda bu üç belirti söylendiğinde nörolog olan kişiler bu rahatsızlığı anımsıyorlar. Ve bu %99 oranında da e, doğruluk, doğruluk payı olan bir değerlendirme. Bunu nereden anlıyoruz? Böyle bir şeyden şüphelendiğimiz bir insana MR çektirdiğimizde beynin içinde su dolaşan karıncık denilen yapılarında genişleme olduğunu görüyoruz. Bu da içindeki suların suyun artması anlamına gelir. Buna karşılık beyin dokusunun artan suyun tesirine biraz geriye çekildiğini görüyoruz. Ve böyle bir hastada gerekir de belinden su alırsak iyicelemek için o belden aldığımız suyun basıncının da çok yükseldiğini görüyoruz. Bazen çok uzun süreler içinde yavaş yavaş olduğu için beyin suyunun artması bu basınç fazla yükselmez. Normal sınırlarda kalabilir. Buna da normal basınçlı hidrosefali deniyor. Yani Hipokrat'ın beyin suyunun artmasıyla bunama olabileceği öngörüsünün 2500 yıl sonra tıbbi bir hastalıkla var olduğunu gösteriyoruz ve her gün yaşıyoruz. Peki bunun e, hastalık olarak tedavi özelliği var mı? Evet. Çünkü normal basınçlı hidrosefali diğer bunamaların aksine tedavisi mümkün bunamalar arasında yer alıyor. Ve dolayısıyla zamanında hareket edip de yaptırdığımız tetkiklerle, koyduğumuz tanıyla bu hastayı bir beyin cerrahına yönlendirip ondan görüşünü ve yardımını istediğimizde o beyin cerrahı büyük bir ihtimalle cerrahi bir girişim yaparak hastanın bunamasını durdurabiliyor hatta bunama gerileyebiliyor. Ve kontrol edebiliyor. Yani kesinlikle tedavisi olan bir rahatsızlık. Bu tedaviye şant yöntemi deniyor. Yani beyin cerrahı beynin içinde artmış olan suyun içinde bulunduğu karıncıklara, diğer vücut boşluklarına, göğüs boşluğu olsun, karın boşluğu olsun suyu akıtabilecek, su arttıkça diğer vücut boşluklarına suyun akıtabileceği, bir boru, borucuk koyuyor ve bu borucuk sayesinde ki şant deniyor buna hastaları ilerlemesi kontrol altında tutuluyor. Yani bunu e, Hipokrat düşüncesiyle 2500 yıl sonra karşılığı olan modern tıptaki karşılığını bulmuş olduk. Beyin suyu ile ilgili İkinemin diğer bacağında ise Hipokrat, suyun artması değil azalmasından söz ediyordu ve beyin içindeki su azaldığı zaman çılgınlık, delilik, öfke ortaya çıkar diyordu. Bunu şu anda tıpta karşılığını bulmuş değiliz ve bir örnekle açıklama durumunda değiliz ve o bakımdan suyun azalmasıyla ortaya çıkacak olan e, belirtiler varsayımsal olarak kalıyor. Ama ne olursa olsun elinde hiçbir teknoloji, muayene yöntemi e, olmayan doktorluk mesleğinin bugünkü e, seviyesinden çok daha ilkel seviyelerde olduğu bir ortamda bir insan insan davranışlarının gözleme yoluyla beyin hakkında fikirler oluşturuyor ve bu beyin hastalıkları yönünde fikirler oluşturuyor ki kendisi tıbbın babası olarak da biliniyor zaten ve bu beyin düşüncesini bugünlere kadar getirebiliyor onun için e, bu hipotez, beyin hipotezi bize önemli yorumlar kazandıran ve tarihsel süreci de anlamamıza yol açan bir hipotezdir. Nasıl anlamamıza yol açan? E, bilginin tarihi içindeki gelişimi hep tek doğrultuda, hep üzerine birikerek ondan sonra aritmetik bir şekilde artarak olmamıştır. Bilgi de tarih dönemleri gibi sarmal gelişim gösteren, azaldı dönemlerin arttığı dönemlerle karıştığı ve tek doğrultusu olmayan bir birikim, birikim sürecinin ürünüdür. Bundan şunu kastetmeye çalışıyorum. Eski Yunan'daki Hipokrat'la gündeme gelen beyin kültürü zamanına göre çok ileri bir düşünceydi ve bugünkü hastalık modellerine ışık tutması açısından bile hala kullanılan bir düşüncedir. Ancak Roma İmparatorluğu döneminde bu gelişmenin hızı biraz yavaşlamıştır. Hele Roma'dan sonra Orta Çağ döneminde 1000 seneyi aşkın bir süre Hipokrat'ın beyin hipotezi Türünden düşüncelere rastlamak asla mümkün değildir. Tarih olarak Hipokrat önce 5. yüzyıldır. Orta çağda e, 6. 7. yüzyıldan başlayarak 1500'lere kadar süren bir zaman sürecidir. Yani kronolojik olarak daha ilerliği temsil eden Orta çağ, daha geriyi temsil eden Eski Yunan ve Hipokrat'tır. Ama bilgi düzeyine baktığınız zaman Hipokrat tarafından ifade edilen bilgi düzeyinin, Orta Çağ'da üretilen bilgilerin bu konudaki de dahil olmak üzere bilgilerin çok çok ilerisinde olduğunu görüyoruz. Nedir bunun nedeni? Görebildiğimiz nedenler tabii ki var. Göremediğimiz nedenler de olabilir. Görebildiğimiz en önemli neden insan üzerinde Deney yapmanın, insan varlığı ve e, bedeni konusunda fikir yürütmenin orta çağ boyunca yasaklanmış olmasıdır. Kim tarafından? Kilise tarafından. Karşılığı neydi? Engizrisyondu. Sadece tıp alanında değil, Galilya'da dahil olmak üzere, birçok bilimle uğraşan, felsefede varoluşçu sorular öne e, atan, İnsanlar bu gayretlerinden dolayı cezalandırılmışlardır ve bu faaliyetler yasaklanmıştır. Dolayısıyla buradan bilginin üretilmesinin zemini denilen bir konuya geliyoruz ki, bilgi kendi kendine yürüyen ve hangi zaman diliminde içinde yaşıyorsak kendi kendini katlayarak geliştiren, bir olgu değildir. Bilginin gelişebilmesi için özgürlük gerekir. Bilginin gere gere gelişebilmesi için tartışma gerekir ve çoğulculuk gerekir. Bu eski Yunan'la Çağ karşılaştırmasında bizim konumuzla ilgili olarak gayet açık bir şekilde bellidir. Bir kanıt daha mı istiyorsunuz? Şöyle bir kanıt verebilirim. Nörobilim ve beyin tarihiyle ilgili kaynaklara baktığımızda, yani nörobilim tarihiyle ilgili kaynaklara baktığımızda, Orta Çağ'daki beyin bilgileriyle ilgili tek bir sayfa boyutunda bilgiyle karşılaştığımız halde, felsefe tarihine baktığımızda en az 70-80 sayfa bilgiyle karşılaşıyoruz. Yani özel o, o da felsefenin de e, daha çok skolastik felsefe olduğunu söyleyelim Ama bilimsel anlamda gelişmelerin boyutuyla felsefi anlamda düşünce birikiminin boyutu arasında da çok büyük fark vardır e, Orta çağla diğer dönemler arasında Bu bakımdan bunu örnek veriyorum Değerli dostlar, bu karşılaştırmalar içinde e, yavaş yavaş arttırmayı düşünüyorum. E, beyin bilgisinin felsefenin içinde nasıl geldiğini ve kültürle zaman içinde nasıl buluştuğunu e, dolayısıyla Şibokmada sözlerinin M.Ö. 5. yüzyılda ifade edildiğini not edelim. Ancak beyin araştırmalarında Tabii ki sadece gözlemin yeterli olmaması ve bu tip araştırmaların ileri teknoloji gerektirmesi biraz önce andığım bilgilenme sırasının sonuna nörobilimi koymuş oluyor. Ve bu sıralamada önce gelen sonrakinin gelişmesi için zemin hazırl hazırlıyor, sonra gelen ise öncekinin hipotezlerini yeni yöntemlerle sınıyor. Burada bir devamlı bilgilenme sürecinden söz ediyorum. modern çağlarda, modernizmin büyük ölçüde icadı olan sosyal bilimler, davranış bilimleri, işte bilim ve pozitif bilimler, beyin bilimleri ayrımının bilgilenme etiği ve bilgilenme süreçleri arasından arasında söz konusu olmadığını, bunların birbirine bağlanarak geliştiğini ve her birinin ilk hipotezlerinin kendisinden öncekinin içinde yer aldığını ve sonraki geliştikten sonra da öncekilerin bazı düşüncelerinin sonraki olanaklarla sınandığını görüyoruz. Bir iki örnek vererek ee, tamamlayayım. Descartes, dualist felsefeyi ortaya attığında ruh ve bedeni birbirinden ayırmıştı ve bedeni otomatik olarak çalışan, beyni matematiksel olarak çalışan bir organ olarak olmasına rağmen ruhun kaynağının beden olmadığını söylemişti ve e, bu dualist felsefeye kaynaklık ediyordu. O dualist felsefeyi ifade ettikten 250 yıl sonra yapılan nörobilim deneyleri beden ve ruhun, beyin ve bedenin beden, zihin ve bedeni, beynin bir bütün olduğunu ispatlayacak ve ünlü nörobilimci Antonio Damasio 1994'te basılan Descartes'in yanılgısı kitabında bunu ifade edecektir. Şimdi felsefe tarihinde Descartes'i öğrenmek ve sadece felsefe tarihinin mantığını değerlendirmek başka bir şeydir. Bu İfade edilen düşüncelerin modern günlerin bilgileriyle nasıl uyuşup uyuşmadığını, bir bilim etiği içinde yer alıp almadığını sorgulamak başka bir şeydir. Böylelikle programımı e, bu haftada kapatıyorum ama bu konunun devam etmesine çalışacağım. İyi günler efendim. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun